فَاِذَا كِيْلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ Sana denirse ki eğer diyor müellik, Rabbini nasıl bildin? Yani Rabbimizi neyle biliriz? Bizi öğretiyor şimdi. فَقُلْ ve وَمَخْلُقَاتِهِ Demin dedi ki Rabbimizi neyle biliyoruz? Ayetleriyle ve mahlukatıyla. Ayet ne demek? Mahlukat ne demek? Ayet ve mahlukat. Yani biz allah Teala Teala'yı ayetlerle ve mahlukatla biliyoruz. Ayet kelime manası olarak ne demek? Delil. Delil demek. Bir şeyin bir şeye işaret eden. Mahlukat demiş de, de, demek ne demek? Yaratılmış olan her şey. Allah Teala'yı biz neylele biliyoruz? Delilleriyle biliyoruz. Yeryüzüne bıraktığı delilleriyle. Yani buradaki kastettiği ayetler Kur'an-ı Kerim'deki ayetler değil. Ayetler ikiye ayrılıyor. Şer'i ayetler, şer'i ayet bir de ne var? Kevni ayetler var. Kainatta gördüğümüz ay. Bir ayet mi ay? Ayet. Güneş. de mi? Bir ayet. Diyor ki müellif, sana derse ki Rabbini neyle bildin? De ki Rabbimi ayetlerle ve mahlukatıyla e, bildim. Ayet ve mahlukat. Şimdi ay bir ayet mi dedik? Ayet. Güneş bir ayet mi? Ayet. E, peki Ay ve Güneş bir mahluk mu? Mahluk. Aradaki fark ne? Yani hem ayet hem mahluk nasıl olacak? Nasıl ayıracağız bunları? Hocam, güneş ve yani en büyük için Niye onlara ayet dedik? Mahluk demiyor dedik, de demedik. Yani Güneşe Allah'ın ayeti mi diyoruz? Ayeti diyoruz. Gece Allah'ın ayeti mi? Ayeti. Gündüz Allah'ın ayeti mi? Ayeti. Yok. Konuşuyor, konuşuyor. Evet. Hareket eden mahlukata ayet deniyor. Ne demek hareket eden? Sürekli değişen. Sürekli değişen mahlukun hareket halinde olan, yaratılmış bir şeyin sabit olan mahluktan yaratıcıya işaret etmesi daha güçlüdür. Anladınız mı bu cümleyi? Bir daha kurayım. Sürekli hareket eden, değişen bir mahlukun sabit olarak yaratılmış dağlar gibi, taş gibi, kaya gibi, orman gibi mahlukun halika işaretinden işareti nedir? Daha güçlüdür. Onun için İbrahim Aleyhisselam kavmiyle tartışırken neleri getiriyor? Fela mâ râşşemse bâz bazigan. Güneşi gördüğünde ne doğduğunu, bak Güneşi gösteriyor. Bu benim Rabbim dedi. Ayı getiriyor. Gezegen, şey yıldızları getiriyor. Niye? Çünkü bunlar hareket halinde. Bunların halika işareti daha güçlü. Ayetler, seneler ayetler, dağlar bir ayet mi? Ayet. Yeryüzü bir ayet, çakılı. Gökyüzü mahluk, yani çakılı. Ama bir gece dediğimiz zaman Şöyle bir düşünün gece mefhumunu. Şimdi oturuyoruz bak ışıkları kapattık. 8-10 saat sonra burada bu şekilde oturmaya devam etsek birbirimizi göremeyiz. Ne diyeceğiz? Şu düğmeye basınca şunlar aydınlatsın. Ne oldu? Yani her taraf kapkara oldu ve ne yapıyoruz? El fenerleri çıkıyor, arabaların farları yanıyor. Sokak lambaları yanıyor. Değil mi? Ne gitti ne geldi. Her gün tekrarlandığı için biz bunları çok böyle olağan bir şey gibi görüyoruz. Her gün böyle değiştiği için bunları ne görüyoruz? Çok olağan görüyoruz. Halbuki çok sıra dışı şeyler bunlar. Yani masmavi gökyüzü az sonra ne olacak? Akşam kapkala olacak. İşte müellif Rahim Allah diyor ki Rabbimi neyle bildin? Ayetleriyle ve mahlukatıyla bildin. Nedir ayetleri? Ve min ayatihi el-leylu vel <gülüyor> gece ve gündüz. والشمس <gülüyor> والقمر güneş ve ay her biri gidip geliyor. Bunlar Allah Teala'nın neleridir? Ayetleridir. ومن <gülüyor> مخلوقاته Allah Teala'nın mahlukatı ise <gülüyor> Yedi kat Yedikat sema. والارضون <gülüyor> السبعu. <yedi> kat yer. ومن <gülüyor> فيهن göklerde ve yerde olan her şey. وما <gülüyor> بينهما ikisi arasında olan her şey nedir? Allah Teala'nın yarattığı bir mahluktur. Bunlar bize neyi gösteriyor? Bu bütün ayetler ve mahlukatlar Allah'ın allah allah yaratıcı olduğunu gösteriyor. Bir insanın günün e, sorusu bu olsun. Bir insanın yaratıcı olarak Enes iyi dinle soruyor. Sana hayatın boyunca ve kabirde fayda verebilecek, verecek bir soru. Belki de allah Teala'nın senin hakkında bu dünyada dilediği en büyük hayır belki de bu soru. Yani abartmadan konuşuyorum. Soru şu. Bir insanın yaratıcı olarak bir yaratıcının varlığına inanması ve bunun da Rab olarak Allah olduğunu kabul etmesi. Bizi Allah yarattı demesi. O kimse için yeterli midir? Yani bir kimse yeri göğü kim yarattı diye sorduğumuzda seni kim yarattı diye sorduğumuzda Allah yarattı dese bu adam köprüyü geçecek midir? Yoksa bu verdiği cevap onun için yeterli değil midir? Ne diyorsunuz? En evet, sana soralım. Yeter mi bu cevap? Değil. Evet doğru söyledim. Değil. Ama niyesini sormayacağım. Ben açıklayacağım niyesini. Niye değil? Çünkü Mekkeli müşriklere bu soru sorulduğunda Kur'an-ı Kerim'de. Onlara yeri ve göğü kim yarattı diye sorduklarında derler ki Allah. Demek ki yani bizi Allah yaratmıştır demek yeterli bir cevap değil. Yani eksik bir cevap. Eğer söylediğin cevap buradan öteye gitmiyorsa buradan öteye gitmesi gereken şey ne? O halde bizi Allah yarattıysa, yaratıcımız Allah ise ibadetimiz de yalnızca ona olmalı ona yaklaşmak için aracılar olmamalı, edinilmemeli cevabını vermezsen senin az önce verdiğin cevap ne olmaz? Yeterli olmaz, kafi olmaz. Yani bizler hiçbir peygamberin hiçbir peygamberin gönderilmiş olduğu toplumlarının ateist olduğunu görmedik. Yani ateist bir topluluğa hiçbir peygamber gönderilmemiş. Çünkü ateist topluluklar dediğimiz o topluluklar aslında bunu yani ateist olduklarının dilleriyle söyleseler bile, yani bir yaratıcı yoktur deseler bile, bunlar yakîn olarak kalplerinden biliyorlar ki Allah talep ediyor, bir yaratıcı var. Bunu diliyle inatla söylüyorlar. İnatla diyorlar ki yok. Niye inat? Çünkü tutarsız bir iddia. Yani şimdi telefon diyorsun, telefon diyorsun ve bu telefonun bir üreticisinin olduğunu kabul ediyorsun. Değil mi? Ne diyor bir çölde yaşayan bedevi adam? Yani Profesör olmaya gerek yok, yaratıcının var olduğunu söylemek. Allah Teala fıtratımız gereği bizi doğduğumuz o hal nasıl doğar doğmaz ne içeceğimizi biliyoruz, annemizin memesine yapışıyoruz, sütemiyoruz, ondan ayakta kalıyoruz. Gece gözümüz kapalı bile buluyoruz, değil mi? Annemizin memesini sütemiyoruz. Bu nasıl fıtrat gereği ise? bir yaratıcının var olduğunu kabul etmek de öyle bir fıtrat gereği. Ne diyor çöl, ad, çölde yaşayan bedevi adam? Fıtratı gereği konuşuyor. Diyor ki El aratu tedullu alel ba'ir Diyor hayvanın dışkısı neye işaret eder? Hayvan. Hayvana işaret eder. Yani dışkı varsa ne vardır? Hayvan vardır. Yoldaki diyor izler neye işaret eder? Kervana işaret eder. Yani biliyorsun baktın izler var. Demek ki buradan ne geçmiş? Bir kervan geçmiş, kafile geçmiş. Nasıl olur da diyor bu yedi kat sema, yedi kat yer, bu muhteşem mahlukat bir yaratıcı işaret etmez. Yani hayvan dışkısı hayvana işaret ediyor. Ak yani bu akılın şeyi bu yani. Diyebilir misin? Bu dışkı kendi kendine oluştu burada bu kadar basit yani bu profesör olmaya yok bu profesörüm deyip atest olanlar atsınlar bu yani böyle bir şey yok. Fıtrat gereği insan bir yaratıcının varlığını kabul etmek zorunda. Ama bu yeterli değil arkadaşlar. Onun ardından şunu söylemesi lazım insanın. Benim yaratıcım olan Allah benim yalnızca ibadet etmem gereken ilahımdır. Yani ibadet gelecek ileride tüm çeşitleriyle evekül, korku, ümit, değil mi? Yani reca, medet ummak, yardım istemek. Bunların hepsi birer ibadettir. Bunlar ancak kime yapılmalıdır? Allah, Allah Teala'ya yapılmalıdır. Sen bunlardan bir şey Allah'tan başkasına sarf edersen, Mekkeli müşriklerin yaptığı gibi onlara sorduklarında niye bunlara ibadet ediyorsunuz diye. Onlar ne diyorlar? Manabudum illal yuqarribuna illallahi zulfa. Bizler bunlara bizi ancak Allah'a yaklaştırsınlar diye ne yapıyoruz? ibadet ediyoruz. şu ayet-i kerimelerin manasını da verelim. Bugünkü dersimizi inşallah bitirelim. Diyor ki Allah Teala: "Ve min ayatihi'l-leylu Bakın Allah Teala ne diyor? "Min ayatihi" Allah'ın ayetlerindendir. "Leyl" ve "naharu" gündüz. "Ve'ş-şemsu vel güneş ve ay. "Lâ tescudû liş-şemsi ve lâ diyor ki Allah Teala o halde Güneş'e e ayağa atmayın, secde Çünkü güneş İbrahim'e ne diyor? Bu benim Rabbim. Kavmiyle münazara ediyor, tartışıyor. Onları yola getirecek. Güneş kayboluyor diyor ki ben diyor, kaybolanları sevmem. Kaybolanlar Rab olamaz. Allah Teala diyor ki Güneş'e e ayağa atmayın, secde etmeyin. Vescudû Onları yaratan olan Allah'a secde edin. En kuntum iyyâhu ta'budûn? Allah'a ibadet eden kimselerseniz yani gerçek ibadet Allah'a yalnızca yapılan ibadettir. Yine müellif rahimehullah şu ayeti kerimeye getiriyor. İnne rabbakumullahullezî halaka's semâvâti vel arda fî sitte teyyâm. Sizin Rabbiniz olur ki halaka semâvât ne yaptı? Gökyüzünü gökleri yarattı. Vel ard yeri fî sitte altı gün. Yani Allah Teala göğü ve yeri göğü ve yeri bir saniyeden daha az bir süre içinde yaratabilir mi? yaratabilir. Amin. Bir şey ol dediği zaman olur. Ama buyurduğu üzere Kur'an-ı Kerim'de de yaptığından ne olmaz Allah-u Teala? Sorulmaz. Sorulmaz. Niye böyle oldu? Bunu, bunu biz, yani Önce sen niye karnında bir kilo dışkı taşıyorsun? Bunun cevabını ver. Ondan sonra Allah-u Teala'nın neden altı günde yarattığının cevabını ararsın. Yani insan olarak, aciz olarak senin kendinle alakalı cevap veremediğin birçok şey var. Sen Allah-u Teala ne yapamazsın? Niye böyle yaptık diye sorgu suale çekemez. Yani bazıları bunun niye böyle altı gün aslında bu şu böyle. Yok gerek yok. Günden maksat şu. Hayır. <gülüyor> Ardından allah Teala ne yaptı? Arşına istiva etti. Allah arşın üzerinde. Yani allah Teala kimilerinin iddia ettiği gibi her yerde değil yani bu manada. Yani allah Teala allah Teala fıtratımız gereği de. Bunu küçük çocuklar da böyle biliyorlar. Hadisler, ayetler de bunu bu şekilde gösteriyor. Allah-u arşının üzerinde. Nasıl? Bilmiyoruz. Zatının nasıl olduğunu bildik de mi? Onun istiva sıfatının nasıl olduğunu bilmenin ardından düşelim. Yani Allah-u Teala işitir mi? İşitir. Nasıl işittiğini bilen var mı? Yok. Nasıl işittiğini bilmiyoruz ama işitmesini ne yapıyoruz? İspat ediyoruz. Nasıl ki işitmesini ispat ediyorsak keyfiyetini bilmediğimiz halde Arşına istivasını da ne yapacağız? Yükselmesini de ispat edeceğiz. İman edeceğiz. Keyfiyetini bilmesek bile. Şimdi bazıları allah Teala'nın arşına istiva etmesini inkar edecek ya. Ya diyor arşa istiva etmek diyor işte tahta kurulmak, üstüne oturmak filan. O zaman bu inkar edilir. Ya şimdi eğer buradan yola çıkarsan başkası da çıkar der ki işitmek o zaman kulak gerektirir, şu gerektirir, bu gerektirir, kulak zarını gerektirir, kulak memesi gerektirir. O zaman onu da inkar edelim değil mi? Yani bizler Allah-u Teala demin dedik sorgu soru olmaz. allah Teala la yuhaytun bihi, e, Allah-u Teala'yı ne yapamayız? İlme, ilmini, e, ihat edemeyiz. Yani anlayamayız keyfiyetini. De... Keyfiyetini anlayamayız. Manasını anlarız. İstiva etmek ne demek? Yükselmek. Arşa istiva etti, arşa istiva etti. Ama nasıl bir arş? Bilmiyoruz. Görmedik, mahluk. ona rağmen görmedik. Nasıl bir istiva, yükseliş? Bilmiyoruz. Evet. Yuxşileylen nehara yatlı bu hasi ise geceyi gündüzü örter, gündüzü geceyi örter ve peş peşe ardına getirir. Gecenin hiç geç kaldığını gördünüz mü? Birkaç gün gelmediğini? Yok. Mümkün değil. Allah Teala diyor ki, bakın yatlı bu ise peş peşe gelirler. Hiç yorulmak yok ya, emekli olmak da yok. Geceyle gündüz sürekli ardı ardına düşmüşler geliyorlar. ve ve güneş ve ay ve yıldızlar Güneş, ay, yıldızlar Allah Teala'nın neydir? Emrindedir. Hep onun emrindedir. El alehul halqu vel emru yaratma da, emretmede de, de emretmede onundur. Tebarekallahu rabbul alamin. İşte o Allah, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ne yücedir. Aram. Ve'r-rabb huvel me'bud. Diyor ki Müellif Rahimehullah, Rab denince Rabbin manalarını biz geçen derslerde söylemiştik. Neydi Rabbin manaları? Söyleyin. <gülüyor> Halik yaratıcı, <gülüyor> malik, sahip olan, müdebir düzen koyan yani çekirip yöneten, değil mi? Bu, bu manalarda dönüyor Rabb. Rabbin Rabbin Rabb kelimesinin manası hiçbir zaman mağbüt sözlük olarak söylüyorum değildir. Sözlük olarak. Yani Rabb dendiği zaman yaratıcı anlaşılır. Peki niye diyor ki? Muhalif burada, Ar-Rabbuhu el-Ma'bud. Rab, Ma'bud demektir. Rabbin şer'i manası Ma'bud. Ne demek şer'i manası? Yani Rab neye gerekli kılar? Ma'budu gerekli var Rab neye gerekli kılar? Ma'bud olmaya gerekli var Yani yaratıcı olarak kabul ettiysen, o halde ibadete... Delil ne? Gelecek. Delil bu. Akara suresi. Ya <gülüyor> eyyuhannasu. <gülüyor> Ey insanlar. U'budu. Ne yapın? <gülüyor> Rabbekum. İlahekum demedi. Bakın. Rabbekum. Rabbinize ibadetin. Çünkü Rab yani, neyi gerekli kadar? Ma ah ma Mabud olmayı. ibadet edilmeyi. Ellezî halakakum. Sizleri yaratan. Rabbinize. Vellezîne min kablikum. Sizlerin öncekleri yaratan. Leallekum tettekun. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Ellezî cealalekumul arda firâşâ. O ki size yeryüzünü ne yaptı? Döşek. وَالسَّمَاءَ <gülüyor> بِنَاءَ Göğü bina yaptı. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاًا Sizlere yukarıdan yağmur indirdi. فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقَا O su ile ne yaptı? Rızıklar. Bakın Allah Teala bu ayet-i kerimede neleri zikrediyor? Yeri size ne yaptı diyor? Döşek. Yani yarı yaratıyor ve döşek gibi yapıyor. Göğü yaratıyor ve göğü bina, sapasağlam. Gökten ne indiriyor? Su indiriyor. Ondan ne bitiriyor? Bunların her biri neyin özelliği? Yaratıcının. Rububiyetin özelliği. Bunlar neyi gerekli kılar? Ubudiyeti. Yani Mekkeli müşrikleri allah Teala sürekli bundan rezil ediyor. Şimdi mesela amme cüzünü bilenler, tebarek cüzünü bilenler, katse meczünü bilenler, Mekke'de genelde inmiş Mekki ayetleri bilenler sürekli Allahu u Teala'nın rububiyetini zikrettiğini görürler. İçen haftaki tefsiri hatırlayın. Efendim e, şeyde gashiye sözünde ilal ibli efendim yan efendim yan nasıl deveye bakmazlar mı nasıl yaratılmış? Taşınma ya kelimesi kişiler deveyi yaratanın Allah olduğunu biliyorlar mı? Bilmiyorum. Niye bildikleri şeyi onlara soruyor Allah Teala? Niye? Yani onlara sordu Allah Teala yeri göğü kim yarattı dersen Allah derler. Doğru cevap vereceklerini Allah Teala biliyor ama hala diyor ki deve bakmazlar mı nasıl yaratıldığına? Göğe bakmazlar mı nasıl yükseltildiğini, yere bakmazlar mı nasıl düzeltildiğini, dağlara bakmazlar mı nasıl çakıldığına. E bunlar bunların cevaplarını biliyor ama niye soruyor hala? Onlara şu deniyor, ve ahmaklar ve geri vekalılar. Bu kadar şeyleri zor olan şeyleri yaratanın Allah olduğunu kabul ediyorsunuz da bunun gereği olan aracısızca, yalnızca ona ibadet etmeyi kabul etmiyorsunuz. Allah-u Teala onları ne Köşeye sıkıştırıyor. Bu ayeti kerime de bakın. Size göğü bina yapmıştır. Yeri döşemiştir. Göğü bina yapmıştır. Gökten yağmur indirmiştir. O yağmurdan bitki bitirmiştir. O halde <gülüyor> <gülüyor> O halde ne yapmayın? Allah'a eşler Allah'a eşler ne yapmayın? Koşmayın. Allah'a eşler koşmayın. Şimdi bir insan kabre gitse ki çocuğum olmuyor, bize çocuk var. Bunu diyorlar mı şu an? Diyorlar. Al sana göbek ver bana. Demek. Nerede o tez veren türbesi? Burada Fatih değil mi? Tez veren. bakın, tez veren. Çabuk veriyor yani. Ona istediğin zaman çabuk veriliyor. Subhanallah. Şimdi Allah Teala'ya bu türbe eş koşulmuş mu? Koşulmuş. Yani çocuğu Allah Teala kendi dilediğine diyor. Erkek verir, kız verir. Dilediğine ne var? kısır yaratır, Kısır yaratır. Şimdi insan gitse Medine'de dese ki: "Ey Abdülkadir Geylani, bana 50 kuruş ver." dese. 50 kuruş. Çok küçük bir şey. 50 kuruş ya. Şirk olur mu? Şirk olur. Niye? Çünkü Evet, sen Abdülkadir e, Geylani'ye rahimehullah'a Abdülkadir Geylani rahimehullah'a öyle bir vasıf yükledin ki o vasıf, o göze sahip olan güç kimde var? Ancak Allah'ta var. O da nedir? Sebepler olmadan müsebbatı yaratma. Yani Abdülkadir Geylani'nin para kazanma imkanı var mı şu an? Yok. Değil mi? Ama sen öyle inanıyorsun ki sen istediğin zaman o sana ne yapar? Verir. Ne yaptın? İtikat ettin. Ve sen Abdülkadir Geylani Rahim'e Allah'a ortak koştun. Baban Almanya'ya gitmiş, çalışıyor. Sen buradasın. Dedin ki: "Ey babacığım, bana 10 TL ver." Şirk mi? Şirk. Niye şirk? İşitmez. Babanın işitme sıfatını, vasfını neye benzettin? Allah'a. Yahut babanın kaybı bilmesinin neye benzettin? Allah'ın kaybı benzet bilmesine benzettin. Burada Allah Teala'ya şirk koşmuş. Oldun. İşte Allah Teala bu ayetin Bakara suresinin ilk Kur'an-ı Kerim'deki ilk emir. U'budu. ilk yasak. Fela teca'alu lillahi Yani bakın Kur'an-ı Kerim'de okuduk. Kur'an-ı Kerim'in baştan sona okuyan bir insan ilk açtığında karşılaşacağı ilk emir nedir? İlk emir. U'budu. Ya eyyüennasu. U'budu. Bakın kaç sayfa geçiyor? 4. Fatiha'ya geçiyorsun. 4. Dördüncü sayfa. Fatih ile birlikte. Dört. Dördüncü sayfada, dört sayfa boyunca hiçbir emir gelmemiş. Yap. Evet. Gelen emir ne? Allah'a, Rabbinize ibadet edin. İlk yasak? Evet. Allah'a eş koşmaya. Evet. Demek ki o kadar önemli bir konu ki bu Allah'a ibadet. Kur'an'da okuduğu zaman ilk başta o geliyor. İlk yasakta şirk olarak geliyor. Diyor ki İbni Kesir Rahimahullah El khaliq lihâzihil eşya huvel mustaheku lil ibâdâ. Nereyye ibn Kesir? Allah rahmet eylesin. Bütün bunları yaratan, yaratıcı ibadeti hak edendir. Yani ibadeti hak eden, ibadetin yalnız yapılması gereken kimdir? Allah-u Teala'dır. Evet, burada kalalım. Önümüzdeki hafta Allah-u Teala'nın bizlere yapmamızı emrettiği ibadet türleri gelecek. Dua, havf, reca değil mi? Ee, ve diğerleri. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta bunu ne yapacağız alacağız. Subhanallahumma ve ilaha ve